Fe as-sagan hadis kitabu Allahu khayral hadi yahdi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem -sharr ve sharral umur muhtefataha ve kullu muhdathatin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fi'nar. Değerli kardeşlerim bu hafta Siyer sohbetimizin 25. konusu ve 49. dersinde inşallah göreceğiz. Birinci ve ikinci Akabe biatları. Biat Sözleşmek demek. Yani bir takım e, şartlar üzere söz verip ahde diyor, ahde insan. Bu biratta kıyamete kadar geçerli, geçerli olan bir şeydir. Yani İslam devletinde devlet başkanına karşı, emire karşı verilen bir ahdli sözdür. Akabe Medine, Mekke'de Mekke'de, Mina'da bir bölgenin adıdır. Medineliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la orada sözleşiyorlar. Birinci Akabe biatı ve ikinci Akabe biatı gerçekleşiyor. Ve İslam tarihinde bunun çok önemli bir yeri var. Siyer'de. Şimdi bunlardan inşallah gücümüz nispetinde bahsetmeye çalışacağız. Birinci Akabe biatı kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Hazreç ile Hazreç ile yaptığı ilk görüşmeden sonra ki bu ilk görüşme, ilk grup geçen haftalarda söylediğimiz üzere 6 kişilik bir gruptu. Bunlarla ilk karşılaşmadan sonra peygamberliğin gelişinin 12. senesinde 1. Akabe Biyatı yaklaşık 12 kişilik bir grupla 1. Akabe Biyatı gerçekleşiyor. Bu 12 kişiden İlk defa altı kişiyle yani e, biat etmeksizin altı kişiyle Aleyhisselatü Vesselam karşılaşıyor. Onlar İslam'a davet ediyor, onlar İslam'ı kabul ediyorlar. Sonra bu işte ikinci karşılaşma yani birinci akabe biatı olmuş oluyor. setin peygamberliğin 12. senesinde 12 kişilik bir grupla Aleyhisselatü Vesselam biatlaşıyor. Bu 12 kişinin içerisinde Geçen sene Geçen sene gelen 6 kişiden 5'i de var Cabir bin Abdullah Radiyallahu anh hariç o gelmemiş 5 kişi var Bu 12 kişinin 10 tanesi Hazreçli Hazreç kabilesinden Ve 2 tanesi de Evs kabilesinden geliyor Siyer ehli bunların ismini şöyle zikrediyorlar. O daha önce gelen beş kişiyle birlikte onlara ilaveten Muaz bin Haris ibni Afra, Zekvan bin Abdülgayz, Ubade bin Samit, Yazid bin Salabe, Abbas bin Ubade, Ebu'l-Haysem ve Uwaym ibninin sahilde ve diğer iki kişi iki kişi de kardeşlerim evs kabilesinde. Hac mevsiminde geliyorlar bunlar. Hac mevsiminde Akabe'de, Akabe bölgesinde Mina'da yani Mina'da bir bölgenin ismi oraya gidenler bilirler. Allah Azze ve Celle gitmeyenlere nasip etsin inşallah. Akabe'de Ali Hisrarî Mesihülmüslim buluşuyorlar. Ve orada Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinde gelen kadınlara yönelik biatla biatlaşıyorlar. Kadınların biatıyla biatlaşıyorlar. Ne demek bu şimdi? Bu Mümtehine suresinin ayetinde Allah Azze ve Celle Resulüne sana kadınlar geldiği zaman onlarla biatlaşır. Onlarla sözleş. Onlardan ahid al manasında e, şu ayet kerime indiriyor. Yalnız bu ayet o zaman inmiyor. Mekken'in Mekken'in fetinden sonra iniyor. Ayet kerimede, bu mütehine suresinin ayetinde bakın Allah Azze ve Celle ne diyor: "Ya üyühen nabiyyu izâca ke münâti yubayyuneka, ey peygamber, sana kadınlar seninle beyatlaşmak üzere geldikleri zaman." Alla illa yüşrik ne? Alla illa yüşrik, yüşrik ne bili? Bil Lahı şeya. Yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere. Valla yezrek ne? Hırsızlık etmemek üzere. Valla yeznîne? Zina etmemek üzere. Valla yaktul ne evladı hûn Çocuklarını öldürmemek üzere. Valla yatin ne? Bütâni yiftarinu, bin aidihin ve arjulihin elleri ve ayaklarının arasından uyduracakları ortaya çıkartıp iftira edecekleri bir yalan getirmemek üzere yani burada kastedilen bir çocuk oluyor. Bu çocuğu babası olmadığı halde birine babası diye nispet ediyorlar. Kadınlar cahili adetlerinden birisi. Yani e, herhangi bir çocuğu babası olmadığı halde bir başka birine babası diye nispet ediyorlar. Böyle bir yalan e, uyduruyorlar. Bunu yapmamak üzere diyor. "Ola yahsinek fi ma'ruf ve ma'ruf da iyilikte sana isyan etmemek üzere beyat için geldikleri zaman febayyuhunne ve stafir lahunallah." Onlarla beyatlaş, sözleş ve onlar için Allah'a istiğfar et. Yani onların bağışlanmasını dile Allah'tan. İnna Muhakkak Allah çok bağışlayan ve rahmet edendir. İşte bu ayetler, kardeşlerim, Mekke'nin fethinden sonra nazil oluyor. Ancak ben burada ilk defa böyle karşılaştım, Subhanallah çok hayret ettim ya. Yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ifadelerin aynısını akabe biatında, akabe biatında o ilk gelen kimselere karşı söylüyor. Şimdi Kur'an'ın Kur'an'ın bir misli Aleyhisselatü Vesselam'a veriliyor ya, işte bunun tasdikleyicisi. Kur'an'ın ayetleri gelmeden önce Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın ifadeleriyle sanki onlardan biat alıyor. Söyleyeceğim şimdi hadisi. Aynı ifadeler, Buhari'de geliyor. Onun için sahih bir hadisin Kuran-ı Kerim'den mutlaka bir müstahı doğrulayıcısı, tasdikçisi var. Kuran'a sahih hadis ters düşmez. Ancak akıllara ters düşer. Onun için akıl almadığı zaman insanın e, bilgi seviyesi ne olursa olsun almayabilir, kabul etmeyebilir. Bu durumda <gülüyor> tevakkuf edecek yani duracak, hakkında konuşmayacak, ve işi ilim, ilim ehline bırakacak o, hus o hususta mahir olan muhaddis ehli sünnet olan kimselere bırakacak onlara müracaat edecek onlardan soracak yani <gülüyor> Allah a.m. celle -al ehle la al buyuruyor eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor bakın o hadiste ne diyor Buhari'de gelen hadiste Ümer bin Samit radıyallahu an. Resulüme Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle buyuruyor. Aynı zamanda bu sahabi beyatın içerisinde yer alan sahabelerden bir tanesi. Ali Sıratı'lık <gülüyor> o gün buyuruyor ki, "Gelin." diyor. "Bana Allah'a şirk koşmamak üzere. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak üzere. <gülüyor> Hırsızlık etmemek üzere." zina etmemek üzere, çocuklarınızı öldürmemek üzere ve elleriniz ve ayaklarınız arasında uyduracağınız, yalan söyleyeceğiniz bir buhtan, yani bir yalan getirmemek üzere. önce söylediğim gibi, <gülüyor> yani bir çocuğu başka birine nispet ederek, bir yalan iddiasıyla gelmemek üzere ve bana marufta, iyilikte isyan etmemek üzere beyatlaşın diyor. Bakın ifadeler aynı. Ayet-i Kerime kadınlar için, Ayet-i Kerime'nin zamirleri kadınlar için, burada aleyhissalatü vesselam erkekler için bu ifadelerin annesini kullandı. Gerçekten ben çok şaşırdım yani. Sübhanallah. O kadar birbirine yakın ifadeler ki, bunun gibi Kur'an ve sahih sünnette birbirine uyumlu çok e, deliller görebiliriz. Yani hadisin ifadeleri birebir bazen Kur'anla örtüşebiliyor. Onun için Allahu Alem, Aleyhisselatü Vesselam ilk zamanlarda Kur'an, hadisten bir şey yaz, e, yazmanı yasaklıyor. Kur'an'a karışır e, korkusuyla. Sonra da yazılmasını emrediyor. O korku geçtikten sonra. Onun için bu hadis inkarcıları hadisin yazılmasını, yazılmaması hususundaki yasakları esas alıyorlar. Yazılması hususundaki emirleri ise hiçe sayıyorlar. Halbuki ehli sünnet -i Vel cemaat öyle değildir. Dengeli hareket eder. Belli bir dönem yasaklanmıştır. Sonra aleyhissalatü vesselam bizatihi bazı sahabelere yazdırmıştır. Bu aynı zamanda hadisin bir vahiy olduğunu da bize açıklıyor. Çünkü hadis vahiy gayr metlum yani tilavet edilmeyen bir vahiydir. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne bir şekilde bir şekilde ilham yoluyla ve başka bir e, yolla e, bildirdiği şeriat olarak ortaya koyması için onu yönlendirdiği bir şeydir. Evet. Onunla ilgili şeyleri, delilleri, Geçtiğimiz haftalarda bolca zikretmiştik. Özellikle bu e, İsra ve Miraç hadisesinde. Biliyorsunuz Necm suresinde Allah Azze ve Celle وَمَا يَمْتَقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا O hevasından konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiyledir. Bu hem Kur'an'ın ayetlerine şamildir. Hem de sahih hadislere şamildir. Hadis devam ediyor kardeşlerim. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu şeyleri, şartları saydıktan sonra beyat için bu şartları saydıktan sonra diyor ki kim sizden buna vefa gösterirse yani bunları yerine getirirse ecri, ücreti, sevabı Allah'adır. Allah'ın katındadır. Kim de bunlardan bir şey yaparsa dünyada cezasını görür ve o ceza da onun için kefarettir diyor. Ama kim bunlardan bir şey yapar da sonra da Allah onun bu yaptığı şeyi yani günahı bu günahı işler de bu günahı da Allah Azze ve Celle örterse işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Sonra Ubadib Nisab'da radıyallahu anh diyor ki biz bunun üzerine beyat ettik. Yani bu şartlar üzerine ve vesselama söz verdik diyor. Subhanallah. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Kim bu günahları işler de sonra onu Allah örterse Bu şu demek, bir insan bu ve benzeri bir günahı işlediğinde kimsenin haberi yoksa Allah azze ve celle onu örtüyor demektir. Kendisi de örtecek, başkasını aktarmayacak. Gece işlediği bir günahı gündüz anlatmayacak, gündüz işlediği bir günahı gece veya gündüz herhangi bir kimseyi açmayacak. Allah örttüyse kendisi de örtecek ve ona tövbe edecek. Tövbe edersen ki Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul edendir. Bundan sonra kardeşlerim bu beyattan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu grupla birlikte Musa bin Umeyr'i radıyallahu anhu İslam'ın elçisi olarak Medine'ye Medine'lere Medine'lilere, Medinelilere en sara İslam'ı, şeriatını, İslam şeriatını, öğretilerini onlara bildirmek öğretmek için ve Kur'an tilaveti için Medine'ye gönderiyor. Ve Musa bin Omer, anh, o genç sahabi, o güzel sahabi Medine'de, Medine'de Esad bin Zürare, en saran Esad bin Zürarenin evinde konaklıyor. Esad bin Zürare de e, hem ilk gelen yani Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'ye ilk gelenlerden, İslamı kabul edenlerden hem de ilk akabe beyatında bulunanlardan bir tanesidir. Esad bin Zürare bir gün Musa bin Umeyir'i dışarıya çıkartıyor ve Abdul eşhel oğullarının bahçesine götürüyor. Orada e, oturuyorlar, bahçeye giriyorlar ve oturuyorlar. Bu Esad ibn Zura'ya aynı zamanda Ensar'ın büyüklerinden Sa'd bin Muaz'ın teyzesinin oğlu. Oraya oturunca bahçeliğe, Abdül Eşelioğullar'ın bahçeliğine oturunca oradaki Müslümanlar, onları görenler geliyorlar o ikisinin yanına oturuyorlar. Bu arada Sa'd bin Muaz ve e, Usaid bin Hudayr adındaki bu iki kişi bunları görüyor. Tabi o zaman e, müşrikler. Daha henüz Müslüman olmuş değiller. Sa'd bin Muaz ve e, Usaid bin, e, bin Hudayr ve her ikisi de eşhel oğullarının Efendilerinden, ileri gelenlerinden yani. Saad bu durumu görünce diyor ki Hüseyde, git şu adamlara ve onlara söyle. Bizim bu yurdumuzda, memleketimizde ne işleri var? Bizim zayıf kimselerimizi yoldan çıkartıyorlar. Onları küçümsüyorlar, yoldan çıkartıyorlar. Onlar ne diye burada duruyorlar? Onlara engel ol, onları buradan kov diyor. Ben gitmeyeyim diyor. Yani özetle anlatıyorum özellikle ben gitmeyeyim çünkü e, orada e, Esed bin Zürare var o da benim e, teyzemin oğludur o benim yakın akrabamdır yani onun önüne geçmek istemiyorum diyor sen git onlara söyle diyor Esed bin Zürare olmasaydı diyor ben yani sana yeterdim diyor seninle gelirdim manasında sonra <gülüyor> Huseyid ibni Hudayr bu sahabelerin yanına Musab bin Umeyr'in, Esad bin Zürare ve diğer o grubun, Müslümanların bulunduğu bahçenin içerisindeki grubun yanına geliyor. Onların başına dikiliyor ve bir sürü kötü sözler söylüyor. Onlara sövüp sayıyor. Bu arada Huseyid ibni Hudayr gelirken, Esed bin Zurare diyor ki o Ensardan olan Mus'aba diyor ki bu adama dikkat et. Bu gelen efendidir. Yani kavminin efendisi ileri gelenedir. Buna doğru olarak Allah'a anlat. İslam'a anlat diyor. Mus'ab da diyor ki eğer oturursa ben onunla konuşurum. Sonra bu, Hüseyd ibni Hudayr, onların başına dikilip bir şeyler söyleyince, kötü bir şeyler. Mus'ab, radıyallahu anh, gayet nazik bir şekilde dinlemek için oturur musun? diyor. O da diyor ki, Hüseyd, doğru söyledin, insaf ettin diyor. Ve mızrağını bir yere saplıyor ve oturuyor. Mus'ab, radıyallahu anh, ona İslam'ı anlatıyor. Kur'an'dan bir şeyler okuyor. Ondan sonra Useyd radiyallahu an subhanallah İslam'ı kabul ediyor. Oradaki topluluktan olan insanlar diyorlar ki biz Useyd'in yüzünde diyor geldiğinde İslam'ın böyle güzelliğini onun kolaylığını, güzelliğini, parlaklığını görmüştük zaten diyorlar. Orada oturup Kur'an okununca, İslam anlatılınca İslam'ı kabul ediyor. <gülüyor> Ve diyor ki sizin bu anlattığınız şey ne kadar güzeldi. Ne kadar hoş bir şeydir. Siz diyor bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız? Onlar da diyorlar ki gusledersin sen, abdest alırsın, elbiseni de temizlersin sonra da hak olan şehadeti kelime-i şehadeti söylersin diyor. Sonra da namaz kılarsın. Bu seyit hemen gidiyor husle diyor. Abdestini alıyor, elbisesini temizliyor ve iki rekat namaz kılıyor. Sonra onlara diyor ki İslam'ı kabul etti ya benim gerimde bir adam var. Sa'd ibn-i Muaz'ı kastederek o ondan daha ileri derecede kavminin efendisi ve <gülüyor> ileride inşallah bahsedeceğiz çok önemli bir sahabi benim arkamda bir adam var yani buraya gelmeyen demek istiyorum. eğer o size tabi olursa sizin dininize girerse onun kavmi tamamen sizin dininize girer diyor. yani İslam'a girer diyor. sonra o seyit Sa'd bin Muaz'ın yanına gidiyor Saad bin Muaz'ın yanına e, gidince Saad bin Muaz da kavmiyle birlikte e, yani Abdüleşel Eğullar ile birlikte oturup bir vaziyette mecliste karşılaşıyorlar. Ve Saad bin Muaz diyor ki Allah'a yemin olsun ki Seyit gittiği yüzden başka bir yüzde geliyor diyor. Fark ediyor yani. Subhanallah. <gülüyor> Sizin yanınızdan ayrıldığı bir yüzden başka bir yüzle geliyordu. Bu bin ibn Hudayr, onların meclisinin oturdukları yerin yanına gelince başlarına dikiliyor. Ve e, Saad ona diyor ki ne yaptın, yani, ne işlesin diye sorunca o iki adamla konuştum diyor. Yani Musab'la ve e, Esad ibn Zürayla ile konuştum. Ve vallahi diyor, ben onların, onlarda bir beyis bir sıkıntı görmedim diyor. Ben onları diyor, bundan yasakladım. Onlar dediler ki, eğer, yani sen istersen, biz bunu yaparız. Yani bırakırız senin istediğin şeyi. Yapmamamızı istediğin şeyi yaparız manasında. Bana böyle söylediler diyor. Sonra diyor ki bakın bu sayıda ne kadar akıllıca hareket ediyor. Beni haristen senin diyor teyze oğlun Esad dedinin zurarıya onu öldürmek için beni haris kabilesinden insanların onu öldürmek için yola çıktığını söylediler bana bunu anlattılar haber verdiler diyor. Biliyorsun ki diyor ey Esad. Esad ibn Zürare de senin teyzenin oğludur. Bu durumda yani ne yapacaksın deyince saat hemen kızgınlıkla kalkıyor o yakın akrabası ya alerjele Musab'ın ve Esad ibn Zürare teyzesinin oğlun yanına geliyor. Bakıyor ki adamlar emniyet içerisinde oturuyorlar. Anlıyor o zaman. Ustayı ibnun Hudayir. Bu sözü özellikle Sad'ın onlara gidip onların sözünü dinlemesi için, yani İslam'ı dinlemesi, İslam'ın şeylerini dinlemesi için söylediğini, bunun bir yani e, onun için, onun iyiliğini istediği için, aynı şekilde Useyd'in yaptığı gibi onlara kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler söylüyor, Musab radıyallahu anh aynı nezaketle dinlemek için oturur musunuz? O da aynı cevabı veriyor. Sa'd ibn-i Muaz. İnsaf ettin, yani doğru söyledin. Saat oturuyor. Musab, radıyallahu anh, aynı şeyleri yapıyor. İslam'ı anlatıyor ve Kur'an okuyor. O da aynı cevabı veriyor. Ne kadar güzel söyledin. Ne hoş bir kere. Peki diyor, siz bu dine girmek için ne yaparsınız? O, onlar da aynı şeyleri söylüyor. Husl edersin, abdest alırsın, Ondan sonra namaz kılarsın. Nihayetinde o Sa'devin'i Muaz gusle diyor, abdestini alıyor, ve namaz kılıyor, hak şahadeti kelime şahadeti yerine getiriyor. Ondan sonra da harbesini İmizra'yına alıp doğru kavmine gidiyor. Bu sefer kavmi ona diyor ki, Saat diyor, gittiği yüzden başka bir yüz de geliyor. Değişmiş olarak geliyor diyorlar. Yani. Fark ediyorlar. Ve saat yemin ediyor. Diyor ki, Ey kavmin, beni nasıl bilirsiniz? Ben sizin aranızda nasıl biriyim? Onlar diyorlar ki, sen bizim efendimizsin Sen görüşü en kuvvetli olan kimsesin. Sen şöylesin, sen böylesin diye met ediyorlar. Çünkü gerçekten izzetli, şerefli bir insan. Bir hadis aklıma geliyor. İlaveten söylemek istiyorum. Aleyhisselatu vesselam ennasun ma'adin. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliyede böyle şerefli, izzetli olan İslam'da da izzetli diyor. Yani mayası sağlam, madeni kaliteli ise... İslama girdikten sonra aynı kalite devam ediyor. Hatta daha da artmış bir vaziyette. Sa'd ibn Muaz ki Rahman'ın arşının titrediği bir insan ölümünden dolayı Allahu ekber. Yani bu Sa'd Ebu Muaz radıyallahu anh İslam'a girmeden önce şerefli, izzetli bir insan. Kamilin efendisi. Ama asıl şerefi ve izzeti İslam'la kazanıyor. Evet. Kavmi ona evet sen bizim liderimizsin, Efendimizsin, şöylesin, böylesin deyince yemin ediyor. Diyor ki vallahi diyor, ben sizin erkeklerinizle ve kadınlarınızla Allah'a ve Resulüne iman edince kadar konuşmayacağım diyor. Onları bağlıyor, bitiriyor. Diyor ki Hadisi rivayet edenler, vallahi diyor, akşam olmadan önce, daha akşama girmeden önce, onun kabilesinden ne kadın, ne erkek, hiçbirisi kalmadı, hepsi, hep, hepsi Müslüman oldu diyor. La ilahe illallah. İşte Sa'd ibn Muaz'ın bereketi. Ondan önce Musab'ın bereketi. Allah hepsinden razı olsun. Sonra e, çıkıyorlar, Musab bin e, Umeyr ve Esad bin Zürare insanları İslam'a e, davet ediyorlar. Nihayet Ensar'ın evlerinden e, hiçbir ev kalmıyor ki. Mutlaka oralarda kadınlardan ve erkeklerden Müslümanlar oluyor. İslam'a giriyorlar. Sadece bir iki kişi, bir iki kabile var. Onlar e, o dönemde İslam'a girmiyorlar, kabul etmiyorlar. Onlardan Ümeyye bin Zeyd'in oğulları, Beni Ümeyye bin Zeyd, Vail ve diğerleri. Evs'ten bunlar, Evs kabilesinden. Bir başka rivayete göre de bu Ensardan Usayrim adındaki bir kimse, hariç herkes Müslüman oluyor. Usayrim ise o seyri Uhud günü Müslüman oluyor. Alihi vesselam bunun hakkında bakın ne diyor. Uhud günü Müslüman oluyor. Anlı secdeye değmeden şehit oluyor. Az amel yaptı, çok ecir aldı diyor. Subhanallah. Yani bir kelimeyi şahadet geçirenlere söyledi. Samimi bir şekilde Ölmeden önce bir insan söylesin, onun bereketini görecek. Onun faydasını mutlaka görecek. Neden secde etmeden vefat ediyor? Çünkü ona fırsat kanıyor. Müslüman oluyor, kelime-i şehadet getiriyor, hemen Uhud savaşına müdahil oluyor, cihad ediyor ve o şekilde vefat ediyor. Şehit olarak oluyor. Daha secde edemeden Bundan sonra kardeşlerim Mus'ab radıyallahu anh Mekke'ye dönüyor. Bir sonraki hac mevsiminde Mekke'ye dönüyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama Medine'deki yapılan bu faaliyetleri oradaki kabilelerin haberini vermek ve müjdeyi götürmek için Mekke'ye geri dönüyor. İkinci sene. O senede setin 13. senesi, yani peygamberliğin 13. senesi. İlk akabe biyatının arkasından Musab, söylediğimiz gibi Medine'ye gönderiliyor. Orada davet faaliyetlerini yürütüyor. Saat bin, bin Muaz, Hüseyin bin Hudayir gibi önemli sahabeler, lider sahabeler ve onların kavimleri İslam'a girdikten sonra ikinci sene Mekke'ye geri Ali Aleyhisselatü Vesselam'a müjde vermek için. Hatta İslam devletinin Medine'de hazırlanabileceğini müjdelemek için Aleyhisselatü Vesselam'a geri dönüyor. Evet. Bilsed'in 13. senesi. Peygamberliğin 13. senesi. Bu arada Haç mevsimine yakın zamanlarda Medine'den 70 küsur kişilik bir grup içerisinde e, müşriklerin de bulunduğu, müşrikler tabii daha fazla, müşriklerin e, içinde olarak onların içerisinde böyle e, sanki konulmuş bir vaziyette Mekke'ye geliyorlar. Hicreti, şey, bir isetin Peygamber'in 13. yılı. O zamanlar Medine'nin ismi Yesrib. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ahzab suresinde Yesrib diye. Hep Yesrib ismi geçer. Sonradan Medine ismini vermiştir. Oraya. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh haber verdiğine göre bu Ahmet İbn Hanbel'de, Ahmet'in müsnedinde, Rahmetullah Aleyh e, Hasan derecesinde rivayet edilen bir hadis. Evet. İkinci akabe hayatından bahsediyor. İşte bu ikinci gelişlerinde, Ensar'ın ikinci gelişinde, bakın ne diyor Cabir İbn Abdillah? Biz diyor, Ensar kendi arasında konuşuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın Resulü'nü Mekke'nin dağlarında korkar bir vaziyette, oralara itilmiş bir vaziyette daha ne zamana kadar bırakacağız? Diyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Bunun üzerine bir grup hazırlanıyor ve 70 kişilik bir grup haç mevsiminde Ali Vesselam'ın yanına geliyorlar. İkinci sefer. Ve Akabe e, civarında, kayalıklar bölgesinde, o Akabe'nin olduğu yerde Aleyhisselatü Vesselam'la biyatlaşıyorlar. Oraya diyor toplandık. Böyle birer birer, ikişer ikişer Şeklinde geldik ve nihayet e, tamamımız geldi ve dedik ki diyor, ey Allah'ın Resulü biz sana biat edeceğiz. Yani biz seninle sözleşeceğiz. Deyince aleyhissalatü vesselam benimle diyor, işitmek yani e, dinleme üzere, söylediğim şeyleri dinleme üzere, itaat üzere. Bu ister canlılık halinde olsun, ister yorgunluk halinde, tembellik halinde olsun, dinlemek ve itaat üzere beyatlaşın. Zorlukta ve dağlılıkta harcama, yani harcayıp, nafaka temin edip, yardım etme hususunda, iyiliği emredip, kötülükten sakındırma hususunda beyatlaşın. Ve Allah için, Allah yolunda kınayıcının kınamasından korkmadan korkmadan söyleyin. <gülüyor> ve bana yardım ediniz beni diyor kendinizi kendi nefislerinizi çocuklarınızı eşlerinizi koruduğunuz gibi koruma üzere bana biat edin aleyhissalatü vesselam şartları sayıyor yani. ve arkasından cenne. sizin için cennet var diyor subhanallah diyor ki cabir Kalktık ve onunla beyatlaştık. Esad bin Zürare, o sahabi tekrar geliyor. İkinci akabe beyatında da var. Diyor ki, kalkıyor, kavminin küçüklerinden olduğu halde, diyor ki, ey ehli yesrib, ey Medine ahalisi, yavaş olun, diyor. Yavaş olun. Bizler, diyor, biliyoruz ki, eğer Allah'ın Resulü, yurdundan çıkartılırsa Arapların tamamı ayrılacaktır. Arapların tamamı ayrılacaktır. Ve sizin iyi kimseleriniz öldürülecek ve kılıçlar canınızı yakacak. Yani böyle bir beyatı kabul ederseniz ya siz bunun üzerine bu sayılan şartlar üzerine sabredersiniz. Bu durumda ecriniz Allah'adır. Veyahut da kendinizden yana, kendi nefislerinizden yana bir korkunuz varsa bunu beyan edin, açıklayın ki bu sizin için Allah'ın katında bir mazeret olur diyor. Sübhanallah. Orada yani Esad ibn Zürare iyice sağlamlaştırmak istiyor. Yani onların durumunu iyice anlamak istiyor adeta. Böyle söyleyince diyorlar ki e, Esad, yani yavaş ol. Vallahi diyor biz asla bu beyatı bırakmayacağız. Bundan çekilmeyeceğiz. Yani bu beyatı gerçekleştireceğiz. Biz söz veriyoruz diyorlar. Ve hepsi beraber kalkıyorlar. Haber verdiğine göre raminin kalktık ve onunla beyatlaştık diyor. O da beyatımızı aldı ve bunun karşılığında bize cennet verildi. Sübhanallah. İşte bu ilk samimi, ihlas sahibi, fedakar sahabeler, ensarın o seçkin kimseleri bu beyatı verdikten sonra artık aleyhissalatü vesselam için, sahabeler için Medine yolu gözüküyor. Çünkü güven ortamı yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Güven ortamı çok önemli. Her şeye rağmen biz seni koruyacağız diyorlar. Her şeye rağmen söz veriyorlar. Başka bir sürü rivayetler var bu hususta. Bir kısa rivayet daha zikredeyim inşallah. Bu kayalıklarda akabede toplandıkları zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas radiyallahu anh da geliyor. Lakin o dönemde o an müşrik. Yani henüz daha İslam'ı kabul etmiş değil. Lakin amca oğlunu yani yeğenini muhafaza etmek onu güvende güven ortamında e, hareket etmesini sağlamak için güvenliğini sağlamak için onun beraberinde geliyor ve ilk önce Ensar'a yani bu biat için gelenlere ilk önce o hitap ediyor. Ve diyor ki onlara Ey Hazreç ve Evs topluluğu Muhammed ee, siz biliyorsunuz ki bizim yanımızda emindedir. dedir. Kavmi diyor, yani Kureyş'ten, e, Kureyş'i kastederek, evet, o, ona karşı zulümler yaptıran ancak biz onu koruyoruz. O kavmi içerisinde güç ve kuvvet içerisindedir. Gücü ve kuvveti vardır diyor. Yani onu savunuyor. Biz onu koruyoruz demek istiyor. Memleketinde biz onu koruyoruz demek istiyor. Eğer siz diyor, e, söylediğiniz şeylerde, sözünüzde duracaksanız, ona e, söylediğiniz şeyler hususunda sebat edip, koruyup, gözetecekseniz, kısaca böyle özetle söylüyorum, o zaman, e, ne ala, yok, eğer onu terk edecekseniz, yüzüstü bırakacaksanız, Herhangi bir şey olduğu zaman, o zaman onu bize bırakın, biz onu koruruz diyor. Onlar da diyorlar ki, bu ensar, akabibiyatında bulunan bu güzide sahabeler, biz seni dinledik, seni duyduk, bizimle Rasulullah Allah'ın da Resulü konuşsun diyorlar. Seni söylediklerini anladık diyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam başlıyor konuşmaya. Kur'an'dan ayetler okuyor. Onları Allah'a davet ediyor. İslam'a teşvik ediyor onları. Sonra diyor ki ben sizinle kendinizi oğullarınızı koruduğunuz gibi beni korumanın üzere beyat istiyorum. Sizinle beyatlaşıyorum diyor. Berabin Ma'rur o sahabelerin içinden o gelenler içerisinden Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutuyor ve diyor ki evet seni hak olarak gönderene yemin ederim ki diyor biz seninle <gülüyor> beyatlaşıyoruz. Seni kendimizi ve çocuklarımızı, kadınlarımızı koruduğumuz gibi koruyacağımız üzere sana söz veriyoruz diyorlar. Ve Aleyhisselatü bir beyatlaşıyorlar. Ve biz harp ehli, savaş ehli kimseleriz. Silah ehli kimseleriz. Ve bir takım şeyler söylüyor. Ondan sonra Resulullah ve Selamla e, Ebu Heysem İbni Tiyan konuşuyor. Diyor ki bu sahabe diğer sahabe elini bıraktıktan sonra Ey Allah'ın Resulü biz Medine'de yaşarız ve orada Yahudiler var. Onlarla aramızda saldırmazlık var. Anlaşma var diyorlar eğer yani bu andan itibaren biz sana e, beyat ettik a, aramızdaki anlaşma bozuldu. Eğer sen galip gelirsen yani Yahudilere karşı dinin üzere galip gelirsen zafer elde edersen tekrar buraya Mekke'ye gelecek misin? Bizi bırakıp terk edip gelecek misin? diye sorunca aleyhisselatu vesselam tebessüm ediyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam onlarla beyatlaşıyor, oraya gidecek. Medine'ye yerleşecek, onlarla beraber olacak. Bu sahabede bundan emin olmak için diyor ki, sen eğer böyle bir zafer elde edersen, güç kuvvet kazanırsan, bu durumda gerisin geriye dönecek misin Mekke'ye, bizi bırakacak mısın deyince Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Ve diyor ki, Sübhanallah, kanınız benim kanımdır. Sizin yıkımınız benim yıkımımdır. Siz bendensiniz, ben de sizdenim diyor. Allah-u Ekber. Sizin harp ettiğinizde ben de harp ederim. Sizin sulh ettiğinizde ben de sulh ederim diyor. Allah-u Ekber. Sonra kardeşlerim, <gülüyor> bu şekilde beyat gerçekleşiyor. İkinci akabe beyatı. 70 kişilik bir grupla ikinci akabe beyatı gerçekleşiyor. Ali İsnaati ve selam aranızdan 12 kişi seçilin diyor. 12 tane lider. 12 tane baş seçin, diyor. Onlar kavimleri içerisinde yani o gidece insanların içerisinde onlara kefil olsunlar diyor. Bir başka hadiste geldiği üzere aralarından 12 kişiyi seçiyorlar. 9'u Hazreç kabilesinden, diğer 3'ü de Evs'ten. Bunların isimleri ise şöyle: Ebu Umame Esad bin Zurare. İlk zamandan beri gelen, ilk Akabe beyatına katılan sahabe. Saad bin Rabi, Abdullah bin Ra'ufa, Ravaha, Rafi bin Malik. Bera bin Mağrur, Abdullah ibni Amr ibni Haram, İbadet ibni Samit, Saad ibni Vadeh ve Munzur ibni Amr. Bunlar Hazreç'ten, evsten olanlar ise Hüseyd ibni Kutayr, Sa'd ibni e, ve Refat Abdul Abdülmündir. Bu 12 kişi kurup seçiliyor. Aleyhissalatü vesselam onlara diyor ki, Sizler kavminizin kefillerisiniz. Ben de Müslümanların üzerine kefilim. Ondan sonra onlar ayrılıyorlar. Yani Medine'ye yola çıkıyorlar. Sonra arkalarından Mekkeli müşrikler, hatta bunların içerisindeki bir kimse durumu fark edip Mekkeli müşriklere haber veriyor ve bir takım olaylar gerçekleşiyor. Peşlerine adam gönderiyorlar. Ve bazı hadiseler cereyan ediyor. Onlar inşallah bir hafta sonraki dersimizde, iki hafta sonraki dersimizde göreceğiz. Allah nasip etsin. Allah Azze ve Celle Ensar'ın, e, muhacirin, Ensar'ın kıymetini bilip, onların gittiği yoldan gitmeyi bize nasip etsin. Onların yaptığı fedakarlık gibi, onların beyatlarındaki sadıklıkları gibi bize de sadıklık, dürüstlük, doğruluk nasip etsin. Onlardan Allah Azze ve Celle razı olsun ve bizlere de bağışlasın inşallah. Hazza Vallahu Muhammed